Dördüncü mektup Bismi subhanahu ve in min şeyhi illahi bihamdih Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykum Ve ala ihvanikum la siyema ila ahiri. Onun adıyla O her kusurdan münezzehtir Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Sizin ve arkadaşlarınızın hususan üzerine olsun ''Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet ettiğim vakit hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim. Sizinle mütesembi olurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barlaya dönsem arzunuz ve çile, sizden ziyade müştak olduğum, şifahi bir müsahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, ism hakikatin hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi i veduda masardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakıyorlar. Öyle de, şu hiç ender, hiç olan kardeşimize, Yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte İsmi rahim ve ism-i hakim medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler وَمَنْ يُؤْتَلْ حَكْمَةَ فَكَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Sırrına mazhardırlar. İkincisi Tarik-i Nakşi hakkında denilen Der Tarik-i Nakşi Bendi Lazım Ahmet, çar Terk Terk-i Dünya, Terk-i Ukba Terk-i Hesti, Terk-i Terk Olan fıkra Birden Hatıra Geldi O Hatıra ile Beraber Birden Şu Fıkra Tulu Etti Der Tarik-i acz Lazım Ahmet, çar Çiz fakr Mutlak, Acz-i Mutlak Şükr-i Mutlak, şerk Mutlak Ey Aziz Sonra Seni Yazdım Bak kitab-ı kainatın safha renginine ilahir olan rengin ve zengin şiir hatrıma geldi. O şiirle semanın yüzümdeki yıldızlara baktım. Keşke şair olsaydım. Bunu tekmil etseydim dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken yine başladım. Fakat nazım ve şiir yapamadım. Nasıl hutur ettiyse öyle yazdım. Benim varisim olan sen istersen nazıma çevir tanzim et. İşte birden hatıra gelen şu. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine name hikmet bak ne takrir eylemiş Hep beraber mutfa gelmiş hak lisanıyla derler Bir Kadir Zülcelal'in haşmet Sultanına Birer bir han-ül nur efşanız Biz vücud-u saniye Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz Şu semanın yüzünü yaldızlayan Nazenin mucizatı tüm melek seyranına Bu semanın arza bakan Cennete dikkat eden binler müdakke gözleriz biz. Harşiye yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezraci olan zeminin yüzünde hassiz mucizatı kudret teşhir edildiğinden, semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temasa ettikleri gibi, ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi, güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe, cennet âlemine bakıyorlar. Ve o muhakkat harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine, bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme mezaretleri var demektir. Tuğba-i semavat şıkkına, hep Kehkeşan sanına bir Cemil-i Zülcelal'in deste takılmış pek güzel meyveleriz biz. Ta semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar birer uly-i birer misbah var birer gemi de var birer tayyareleriz biz bir kadir-i zül kemalim bir hakim-i zül celalim birer murze-i kudret birer harikay-i sanat-i haritane birer nadir hikmet birer dahi-i birer nur alemiyiz biz böyle yüz bin dinle yüz bin mürham gösteririz işittiririz insan olan insana Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü hak söyleyen aletleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize misibbiyiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın salkayı kıbrasına mensup birer meczupleriz biz. El-baki, hüvel-baki, sait nursi.